Bölüm 81. Görev verilmedikçe idareciliğe istekli olmamak. Ama ahiret diyordu. Biz orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunuyoruz. Çünkü en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Allah'tan korkanlarınındır. 28 Kasas 83 Hadis 674 Ebu Said Abdurrahman İbni Semure Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdurrahman İbn Semure kimseden idarecilik görevi isteme Zira bu görev, sen istemeden sana verilirse, Allah yardımcın olur. Eğer, sen istediğin için verilirse, Allah'tan yardım göremez, o işle baş başa bırakılırsın. Bir de, bir şeye yemin ettikten sonra, başka bir davranışı o işten daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde. Hadis 675. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, senin gerçekten zayıf olduğunu görüyorum. Kendim için sevdiğimi senin için de isterim. İki kişiye bile olsa, sakın idareci ve başkan olma. Yetim malına da yöneticilik yapma. Hadis 676 Yine Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resûlallah, beni memur tayin etmez misiniz? Dedim eliyle omuzuma vurarak şöyle buyurdu. Ey Ebazer, Sen zayıf bir adamsın. İstediğin memuriyet bir emanettir. Bu emaneti, ehil olarak alıp, üzerine düşeni yapanlar hariç, bu görevler, kıyamet günü pişmanlık ve rüsvaylıktır. Hadis 677 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz memuriyet olma hususunda çok istekli olacaksınız. Halbuki o görev, kıyamet günü ehil olmayanlar için bir pişmanlık vesilesi olacaktır.